يركي عن ابي جعفر عن ابي جعفر الصادق رضي الله تعالى يركي انه كان عند جابر بن عبد الله يعني ابو جعفر الصادق كيم دير ابو جعفر محمد الباقر دا دكلاري بو محمد الباقر جعفر الصادق جعفر الصادق بابا Cabir bin Abdullah'in yanında olduğu bir meclisteyken, burada birisi ve abuhu indahu kavmu. Diyor ki, fe se'eluhu anil gusli. Ey se'eluhu Cabir bin Abdullah anil Yani Abdullah bin Cabir'e bu gusul konusunda soru sordular. Fekale yekfike sa'un. O soru soran kişiye dedi ki on, Cabir bin Abdullah, ona dedi ki sana bir sa yeterlidir. Gusul Alman için bir sa yeterlidir. Bir sa yani E, Dijelim ki 4 litre Veyahut da 3 litre. Fekale raculun Mâ yekfini O kişilerden birisi Dedi ki kesinlikle bana Birsa Bana yeterli değildir. Burada Abdullah bin Cabir dedi ki ona cevaben Fekale Cabir Kâne yekfi men huve evfe minke Şa'ran ve minke Diyor Birsa diyor senden Çok daha hayırlı olmakla beraber aynı zamanda saçından daha gür saça sahip olan bir kişiye saygı ediyordu da nasıl olur da sana saygı etmez diye onu onu ne yaptı onu kınattı, kınadı. <gülüyor> Demek ki bir sa tabii o zaman su azınlığı olduğu için bazı şahıslar bazı şahsılar diyorlar ki efendim o zaman su kıtlığı olduğundan dolayı